Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Risaletin 7 yılıydı. İkinci hicret başlıyordu. Habeşistan'a ikinci hicret gerçekleşiyordu. Daha önce Habeşistan'a hicret edilmişti. Kısa bir süre sonra Mekke'ye dönmüşlerdi. Bir şaya duyulmuştu. Mekkeliler dalga dalga İslam'a girmişler diye bir haber duymuşlardı. Bu haber nedeniyle Habeşistan'dan Mekke'ye dönmüşlerdi. Müminler Mekke'ye yaklaştıklarında haberin asılsız olduğunu öğreniyorlardı. Umutları kırılıyordu. Tekrar Habeşistan'a dönmek zordu. Kimileri akrabalarının himayesinde, kimileri sessizce Mekke'ye giriyorlardı. Ama Mekke'de değişen bir şey yoktu. Baskılar, işkenceler devam ediyordu. Mekke Müslümanlara zindan oluyordu. Mekke'de Müslümanlar huzur ve sükun bulamayacaklardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına yine Habeşistan'ı işaretliyordu. Orasının barış ve huzur diyarı olduğunu beyan ediyordu. Tekrar hazırlıklar başlıyordu. Ebu Talib'in oğlu, Peygamber Efendimiz'i niyeni Hazreti Cafer'in başkanlığında ikinci hicret başlıyordu on kadın 92 erkek mümin bir kervan oluşturuyorlardı gecenin karanlığında sessizce Mekke'yi terk ediyorlardı hicret etmek isteyenlerden biri vardı peygamber efendimizin sağ koluydu geliyor ve peygamber efendimizden hicret için izin istiyordu peygamber efendimiz hüzünleniyordu ama izin de veriyordu bu Sıddık olan Ebu Bekir Efendimiz'di. Ebu Bekir Efendimiz akrabalarından Haris bin Halit'le yola çıkıyordu. Bir iki gün gittikten sonra Kare kabilesinin ileri gelenlerinden İbni Duğunne ile karşılaşıyordu. Ebu Bekir Efendimiz ile İbni ne dosttular, arkadaştılar. İbni Duğunne soruyordu, nereye gidiyorsun, yolculuğunun sebebi nedir diyordu. Ebu Bekir Efendimiz, kavmim çok baskı yapıyor, büyük sıkıntılar veriyor, sıkıştırdıkça sıkıştırıyorlar. Bu nedenle Mekkeden ayrıldım diyerek işin nedenini açıklıyordu. İbni Duhun ne duyduklarını kabullenmedi. Ebu Bekir gibi Ahlakı yüksek bir insanın, toplumunun en güvendiği bir insanın terki diyar etmesini kabullenemiyordu. İbni Duhun ne? Bu nasıl olur? Sen kavminin cehresisin. Hazinesisin Kimse senin yerini dolduramaz Sen iş göremeyenlere yardım eder Düşkünleri korur Konukları ağırlar Halka yardımcı olursun Senin gibi bir adama nasıl eziyetler edilebilir Ve yurdunu terk etmek zorunda bırakılabilir Geri dön Bundan sonra benim himayemdesin Artık Rabbine dilediğin gibi ibadet et diyordu Ebu Bekir Efendimiz, İbni Duhunne ile Mekke'ye dönüyordu. Kabe'ye geldiler. Duhunne, ey Kureyş halkı, bilin ki ben Ebu Kuafen'in oğlunu himayeme aldım. Bundan böyle ona hiç kimse dokunmayacak. Ona ancak iyilik edilecek diyordu. Daha sonra Duhunne, Mekke'nin ileri gelenlerini bir bir ziyaret ediyor. Onlara, Ebu Bekir Efendimiz'e ilişkin tavırlarının ne kadar çirkin olduğunu ve Böyle bir insana bunu nasıl yapabildiklerini dile getiriyordu. Ebu Bekir Efendimiz sesli Kur'an okumayı çok severlerdi. Ayetlerin anlamlarına göre bir akış halinde okurlardı. İçli içli bir okuyuşu vardı. Kalplere olduğu gibi nüfuz ederdi. Ebu Bekir Efendimizin sesli Kur'an okuyuşu çevredekilerini etkiliyordu. Çocuklar ve kadınlar özellikle gelip Ebu Bekir Efendimizin Kur'an okuyuşunu dinliyorlardı. Bu durum Mekke müşrik öncülerini rahatsız ediyordu. Bu durumun devam etmesine tahammülleri yoktu. Durumu İbnü Dugun neye bildirip Kur'an'ı sessiz okumasını, namazı görünür yerde kılmaması gerektiğini söylüyorlardı. İbnü Dugun ne? Ebu Bekir Efendimiz'e durumu bildiriyordu Ebu Bekir Efendimiz Belli bir süre Kur'an-ı Kerim'i Sessiz okumaya Namazı gizli kılmaya başlıyordu Bu durum Uzun sürmüyordu Ebu Bekir Efendimiz Evinin bitişiğine bir oda yaptırıyordu Burada Kur'an-ı Kerim okuyor Ve namazlarını kılıyordu Onun Kur'an okuyuşunu Ve namaz kılışını Dinlemeye izlemeye Yine çocuklar ve kadınlar gelmeye başlıyordu Giderek gelenlerin sayısı artıyordu. Bu durum yine Mekke'nin ileri gelenlerin rahatsız ediyordu. İbni Dugun niye gidiyorlardı, rahatsızlıklarını dile getiriyorlardı. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın Ebu Bekir nedeniyle dinden çıkmasından korkuyoruz. Ebu Bekir'i bundan men et. Artık Ebu Bekir'den himayeni kaldır, onu bize bırak diyorlardı. İbn-i Ebubekir Ebu Bekir Efendimiz'e, Bundan böyle Kur'an'ı kimsenin duymayacağı şekilde oku. Değilse hamiliğimden çıkarmak zorunda kalacağım diyordu. Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz hiç tereddüt etmeden ben bundan böyle Yüce Allah'ın ve Resulün hamilini istiyorum diyordu. İbni ne Kabe'ye varıyor artık adamımızla baş başasınız diyordu. Ebubekir Bekir Efendimizin İbni Duhunne'nin himayesinden çıktığı Mekke'ye yayılıyordu Ve Ebu Bekir Efendimiz Yollardan geçerken Müşriklerden bazıları Üzerine toprak saçıyordu. Bu hal onu horlamaktı Küçük düşürmek içindi Bir taraftan da öyle diyorlardı Bunu sen istedin Himayeden çıkarsan olacağı buydu Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Mekkeli zorbaların Baskılarına Aşağılamalarına sabrediyor Ve Mekke'yi terk etmiyordu Hz. Efendimiz Mekke'nin tüccarlarındandı. Kentin ileri gelen zenginlerindendi. Ticareti çok iyi bilen bir tacirdi. Sonra İslam'la şerefleniyordu. Malıyla ve canıyla Rabbinin yoluna giriyordu. Belli bir süre sonra İslam yolunda servetinin büyük bölümünü harcıyordu. Artık giderek serveti tükeniyordu. Öyle bir noktaya geliyordu ki üzerindeki elbisesi Bin bir yama içindeydi Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Meclisindeydiler Ebubekir Bekir Efendimizin üzerinde Yamalı bir elbise vardı Meclise ile emin Geliyordu Ve Peygamber Efendimiz'e Ey Allah'ın Resulü Ebu Bekir'e Rabbimizin selamı var Ona sormanı istiyor Ebubekir Bekir Rabbinden Razı mı diye Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'e, Ya Bağbekir, Cibril kardeşim, Rabbinden sana selam getiriyor. Ayrıca Rabbim sormamı istiyor, Ebu Bekir Rabbinden razı mıdır? Ebu Bekir Efendimiz, sanki erimeye başlıyordu. Derin bir durağanlığa giriyordu. Şaşkınlık ve hayretler içerisinde, bir duygu yaşıyordu. Gözlerinden yaşlar, yağmur misali dökülüyordu. Sonra da, ben Rabbimden razı olmaz mıyım diyordu. Onlar mallarını rahman Rahim'in yoluna sebil ederlerdi. Onlar canlarını yeri geldiğinde seve seve verirlerdi. Onların biricik dertleri kaygıları vardı. Rablerinin rızasıydı. Onların hayatı Kur'an'ın ve Peygamber'in iklimindeydi. Kur'an-ı Kerim'in esaslarını Kur'an ikliminde öğrenirlerdi. Bu esasların nasıl hayat haline geleceğini peygamber ikliminden öğrenirlerdi. Onlar ayetlerle Rab'lerinin kendilerine hitap ettiğinin derin bilincindeydiler. Rab'lerinin kelamını okumak onların hayatlarının merkezini oluştururdu. Ayetler hayatın genel çizgilerini yansıtırdı. Ayetler tarihin derinliklerine götürürdü. Önceki peygamberlerin ve salih müminlerin o güzelim kullarını anlatırdı. Kulluğun güzelliğini onların hayatlarında tekrar tekrar telaffuz ederlerdi. Küfrün yolcularını, tuyan içinde olanların geçici garabetlerini ve azgın nefislerin hallerini okurlar ve bu hallere düşmekten Allah'a sığınırlardı. Rahmet elçisinin toplumu bir Kur'an toplumuydu. Özellikle geceleri Kur'an okumaları onların hayatının ana çizgilerindendi. En dinç zamanlarını, en duyarlı zamanlarını yani gecenin yarısından sonraki zamanları Kur'an-ı Kerim okumaya ayırırlardı. Dertleri Kitab-ı Kerim'i derinlikli anlamak ve duya duya ibadet ikliminde olabilmekti. Okumak ve anlamak hayatın merkeziydi. Varoluş iklimine, Okuma ve anlama atmosferinde girilirdi. Okumak onlar için boş zamanlarda yaptıkları bir amel, bir fiil değildi. Onlar en kıymetli zamanlarını okumaya, anlamaya ayırırlardı. Bunun en verimli zamanları gecenin belli bir diliminden sonraki vakitlerdi. O güzelin vakitte akıl duyarlı olurdu. Kalbin hassasiyetleri ileri boyutta ayağa kalkardı okumanın, anlamanın en verimli zamanıydı. Peygamber Efendimiz geceleri belli bir süre istirahat ettikten sonra ibadet ikliminde, Kur'an ikliminde olurlardı. Şerefli arkadaşları adım adım rahmet elçisini izlerlerdi. Onun halleriyle hallenmeye gayret ederlerdi. Rahmet elçisi insanlık için Usve-i En güzel örnekti. Onlar bunun derinlikli bilincindeydi. Rahmet elçisinin bütün hallerini tüm dikkatleriyle anlamaya, yaşamaya çaba sarf ederlerdi. Ona iman etmişlerdi. Onu modelliyorlardı. Onun safında Rabbani yolda destansı bir mücadele veriyorlardı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam